kısmı müstesna. Yani görünebilecek hüsnüsler müstesna. Ve baş örtülerini yakalarının üstünü kapayacak surette koysunlar. Ancak kocalarına yahut babalarına yahut kocalarının babalarına, kayınpederlerine yahut erkek kardeşine kendi, kendi erkek kardeşlerine ve oğullarına, kendi oğullarına yahut Kız kardeşlerin oğullarına, yani yeğenlerine, erkek yeğenlerine ya kadınların yani o yahut komşu ya da abab kadınlara ya da kendi evde çalıştıkları hizmetçi kadınlara kadınlara cihayileri gösterebilirler. Bazıları ev ve -me meleket bir şeyde, surede cümlesinin hükmü Cariye ve köleye şamildir. Yani bu, bu ayet-i kerime sadece kölelere ve cariyele ait demiş zannet işler. Eğer köle afif olursa yani çok terbihli olursa, hanımın ona ziynet yerlerini göstermesinde beyiz bir yoktur demişlerse de Bazılarını bunu hicviz etmemişlerdir, yani doğru bulmamışlardır. Çok ihtiyar, ya erkekliği olmayan, ya erkeklikten kalmış bulunan hizmetçilere ziynet uzunlarını gösterebildikler. Sule-i Nur ayet 31. Lakin, lakin fakat hanefi imanlarının çoğu aha, adım edilmiş. Onların da ecnevi hükmünde bulunduğuna çünkü kendilerinde mücemaat uzun bulmamakla beraber şerbetin baki olduğuna kayıp olmuşlardı. Yani bu gibi insanlardan da kaçın, hadım olanlardan da kaçınılmış olması lazım geliyor. Yahut henüz kadınların avvet mahallelerine muhtelik olmayan çocuklar da bir seslendir. Onlar da bugün süs eşyalarını hani kole Onlar da zinet mahallerini gösterebilirler. Kadınlar gizledikleri zinetler bilinsin diye yürürken, yürürken ayaklarını yere vurmasınlar. O zaman demek ki ayet, o zaman ayet varmış. Böyle yapıyorlar. Ve ey erkek ve kadın büyümene Allah'a tövbe edin bu surette felak olmanız umur. Bu okuduğum ayetlerin Kur'an-ı Kerim'de en çok münakaşa edilen ayetlerdendir. Kimisi öyle der, kimisi böyle der. Artık herkesin kendi anlayışına göre tercüme Ağzından çıkan söz anlayışını götürür. Ağzından çıkan söz senin anlayışını götür, Bakalım baka. Kulak ise Kum gibidir ki, senin su misali olan anlayışını içe, yani kulak sesi duyar, ama ses, sesin ağzına çıkan söz çıkar gider, gider, Sen anlayışına götür -getir, götürür, getirin, kiminlere götürür. Cenab-ı Hak bir, bir testiye, anlayışıyı da suya benzetmiş gibi yukarıda. O testinin beş duyudan İbâret beş deli bulunduğunu söylemiştik. baş, zaten insanın merkezi de baş, başı kesen bir insan, öyle evet. Bu belikte, o beş delikten biri ağızdır ki, oradan çıkan söz, dedi ağızdan çıkan söz anlaşılıyor dedikler, oradan çıkan söz senin fehmin ve idrakini izale eder. Ne düşündüyse onu söyler ve artık o senin zilinle kalmaz gider. Hele manasız sözlere kulak veriş, anlayış ve kavrayışı azaltır diyor. Manasız faydasız sözlere mualayani derler. Mualayani, e, faydasız ve manasız söz, mualayani hala cahil o sözler söylerler. Mala yani. Şurada benim de 70 tane. 97 Mağlaya yani mağlansız ve faydası boş sözler demektir. Mağlaya yani Allah üstünden o şey var, şapkı şapka var. <gülüyor> Mağlana'yı terk etmek, yani boş sözler terk etmek ve huda'yı çalmayı bırakmak, <gülüyor> bir Müslümanın dinin güzelliğindendir. <gülüyor> Tabi boş bir yere konuşmak, <gülüyor> kelime yokmak, herkese meşgul etmek, zaman kaybetmek demektir. Zaman da bir daha ele içmeyecek olan bir şeydir. O zaman bir daha bir saat evvelki içe bir daha buraya geçtiğin geriye gelmez. Şimdi teknoloji sayesinde filmi çektiyse onları seyleriz ancak. Koşuluş olmasın. <Gülüyor> Müslüman'ın dini güzelliğindedir diye bir hadisi şerifte bize faydası sözlerinden uzak kalmayı tembih etmektedir. Diğer delikler yani e, havası sahire senin gizli anlayış suyunu çeker ve akıdır. Yani e, sende zihni, kalbi delik falan bunda da senin içindeki anlayışı yapan çeker kötüyü bölüyormuşuz açık bir kaptaki su da nihayet tükenir, tükenir. Sahile, havas sayda, havas manasında da O sendeki gizli o gizli delikler de kalbi olan delikler yani şüphelerin bana deniz denizden bile. Yerine koymak şartıyla su alsan, nihayet o denizi de köy yapmış olursun. Hazıra e, dağ dayanmaz derler ya, bir dürüstüden çeksen çeksen, görsün bir denler. Yani, İstimi kırarak görmüyor musunuz? Geliri olmuyor. Müslük böyledir. Şehzade şimdi bir milyonlarca para var. Sabahki minakabı var. Bu paranın arkası yok. Gelir, harcı alacağını oldu, gitti. Şimdi tabii şey değil ama o paradan sen daima o paranın şeyini versen, zekatını versen Hı -hı. Yani onun zekayı vermek için bir arkadan bir gelir şart. Gelir. Olmayan bir para tükenmeyemek. Onun için salamıyorum, bu mevzu açtım daha derdim. Geliri, <gülüyor> olmayan müslükler böyle. Şehzade Kattesi... Bunları şey aldım, şehrin işte, şehrini. Postum görürseni alırız mı? Onu çok biletin bakanlığı vardı bir de birinin birinde vardı kasan tepsi kasan tepsi kilise kilise kilise kilise kilise bir fatura vardı bile şimdi belki başka yapmıştır Der ki eğer dağlara yağmur yağmasa iyice nehir bir sene içinde kurumuş bir nehir yatağından ibaret. Var. Şimdi ben en son Fırat'ı gördüğümde Fırat artık bir halini almıştı. Koca Fırat, köpürek köpürek akan Fırat. Akış ve kokmuş, heybet olan Fırat. Bir dere, çay gibiydi. Niye? Eklim değişti. Orada baraja yapıldı falan, yağışlar azaldı. Neyler? Yaş başına neyle ne ne suya su tabi, kar yaşıyordu. Tabi ısındı, kar yaşıyordu. On için akli başında olanlar masraflarını gelirlerine uydururlar. Her evkâdın ev göre bir bütçe yapar. Ne ne geliyor ne gidiyor. Bunu kendini görüp ayarlar. Kimseye mutlak son olucam. Uydururlar ve ayaklarını, organlarını göre hatırlar. Böyle yapmayanlar ise hiçbir vakit idarelerini yerine yol, yoluna koyamazlar. Meşhur bir fıfya vardır. Kurbanın biri bir öküz bir, bir görmüş. Onun irini, irini imlenmiş. Öyle bir cüzdüse sahip olmak için akınmaya başlamış. Nihayet patlamış. İşte fakir hali varken zenginleri taklit etmek ve onlar gibi masrafta bulunmak isteyenler öküz gibi ilişmeye kalkışırlar. En sonunda kurbağa gibi patlarlar. Geçen sene hastalık oldu. Ödür'den biri gelmiş. Çoğu çölü sevgiler. Bir, bir yere kapıcı olmuş fakat o, kart, karttan Kartları 40 milyar lira banketmiş. Mankada bu para ettiğince dipistenin asmış. Kendi kutuda çok büyük Aslında nolu. Asentele kutuda çok büyük bir nolu. Bakı siz olmasaydı denizden giden suların onların yerine karşı olan suların ne çeşit ve neden geldiğini Söylerdim, inşallah söylersiniz <gülüyor> ki denizin o kadar hac etmesinden sonra karşı olarak yerine gelen suları anlatırdı. Tabii denizden böyle de su buhar çıkıyor. Şimdi İstanbul'daki su sı sıcağı ne verirsiniz siz? Denizden su tefahı çıkıyor bu buharı Emeyecek ne toprak var ne ağaç var. Her yer beton. Emmediği için güneş bu bu alçlığı bu suyu buradan, diğerden bu alçtıyor, keskesiyor. Bir o mesin kenef sıcak yapıyor. Nemi de ondan yaşıyor. Bu kadar sıcak bir istanbul. Yüz, yüz binlerce canlı mahluk denizden yer ve içerler. Bulutlar da onu hariçten cezbederler. Denizi bulutlar emir çekiyor yukarı. Öyle söylüyor. Yani su, su, su, suları tepahur, tepahur ederek bu tane girer. Deniz sarf ettiğinin karşılığını alır. Nasıl alır? O karşılıkların nereden geldiğini ise akıl ve fikir evlâbı bilir. Bunu da metodoloji bilir. Metolojilerle ilgilir. Hazreti Mevlana akıl ve fikir erbabından bahsetmek dolayısıyla kendi Hanifesi ve Mesnevi'nin çatibi bir kez Zahmetin Çelebi'nin metine dair birkaç beyit ilan ediyor. Hazreti ona gönlü kalmasın diye aradaki onu şöyle bir öve evet, pohpohlar. Bazı kıssaların nakliye başlamıştık, acı eden o kıssalar bu kitapta tamamlanamadı, <gülüyor> daha sonraki kapıda. Ey Hakk'ın ziyası olan Cümet Hüsamettin, dokuz felek ile dört rükûn yani anasırı elbâ, anasırı elbâ, su havak, toklak, ateş, öbürküde soracağım, Seni gibi bir şahı manevi, olmadı. Bundan daha vesengi bir insan çıkmadı hiç. Olmadı. Eskiden fenekleri cemadet yani cisimler taşlayan nebat, bitkiler ve hayvan, hayvanatın babası su, toprak, ateş ve havada ibaret bunlar ana unsur elbayi de anası itibarı ederlerdi. Hz. Mevlana da onların telakkilerine göre Hüsamettin Çelebiye dokuz felek de dört unsur senin gibisin doğurma ne diye Sayıdık ya Bu sözde Mevlana yubalağa Ediyor diyor sanılmasın? E, hakikaten böyledir. Çünkü Cenab-ı Hak tecellisini tekrar etmez. Allah bir defa tecelli eder. O şeyi bir daha da meydan çıkartmaz. Ta hayat başladığından bugüne kadar hiçbir şey birini benzemiştir. Hiçbir yaratanı ki her an tecelli ediyor. Hiçbirisi birini Kıyametin sonuna kadar yaratılacaklar da, da evvelden ahire kadar hiçbirine bezemeyecekler. Kalb taneli bile birine bezemiyor. Çünkü halk, halk tecellisini tekrar etmez. Yani bir yaratı ne bir daha yaratmaz. İnsanların yaptıkları en büyük fabrikaların imalatı nihayet birkaç kalıp üzerinedir. Sadece Kayınvat tebiyeni küçün yapar. Değil mi fabrika. Başka fabrika, başka bir şey yapar. Kavizlere fakat ilahi fabrika Allah bu fabrika Böyle değildir. Burada her mahyukun kalıbı ayrıdır. Ve ilahiyet Sonsuz, sonsuzdur. Hazmeti Celil'in Manevi dilleri de itibariyle daha büyükleri, mesela onun gibi şey ve müşridi bulunan Mevlana gibileri gelmiş olabilir. Lakin onlar ayrı, Fisabetin Çelebi, Mevlana gibi ayrı bir mahsariyette yaratılmışlardır. Şimdi diyor ki bir fabrika, ayakkabı fabrikası yaptı düşünün, yaparak. Kutuya erkekçe ayrı yapan da mesela ne değil mi? ne ayrı yapıyor, erkek ayrı yapıyor. Bir bir seri kaç kaç yaparlar? 2 3 tane normalde. renk var ya, kırmızı çekti başla. Evet normal başka. Fakat siz iyi yapmasak Ama Allah'ın parmetalisi böyle ya, Allah'ın parcası sonsuz çeşitlenir dinis far. Farklı şeyler yapar. Ne ki, ha, ne ki şesabetin şeyi böyle o o başka türlü yaratıldı. Onun şeyi mi başka türlü yaratıldı? Onun da daha bir şeyi daha başka türlü yaratıldı. Hali yani, iki çeşitlilik sonsuz. Ey dönüşünden ruhum ve kalbim mahcup oldu. O da hüzam kalpte senin gelişinden mahcup olmuştur. Çünkü sen aleme tek gelenlerdensin. Senin belki bir başkası gelmedi ama başkaları da başkası gelmedi. Sen gibi de gelmedi, onun gibi de gelmedi başkası. Her gelin tek. Ben geçmiş kavimleri ne kadar methettim fakat benim o medihlerimde maksatın sensin. Ben yani seni mi depet? Maksat değil, onu öyle ettim. Yani onların namında seni medet ettim. Dua çıktığı evi bilir. Dua sen kimin namına istersen seralde bulur. Kalbinden maksat olan kimse dua ve sene ona ait olur. Hangi arazen nere gideceği belirli duana. Medide ne? Meden midih mete Ömer. Medide ne? Namahane. Ne ne na, ne? Ege eh, eh, eh, eh olanların gizlemesi için Cenabı hak bile. Kur'an'daki kıssalar ve misalleri irat edilmiştir. <gülüyor> Mesela ben de tekürkük de kısasını nakir ve o nimet etmekle senden bahsetmek ve senin sida işinde bulunmak istedim demek istiyor Hazreti Pir. Her ne kadar o ettiğim medih dürük senden mahcup olduysa da yani benim ettiğim mediyeler, seni mediyete kafir değilsen, o mediyelerden daha büyüksün, daha büyüksün. da Allah fakirin cehid ve sayını kabul eder. Cehid, çalışma uğraşmak, gidilmek, biraz da bir işi yapmaya gayret etmek. Cenab-ı Hak azim, itirafını kabul eder ve acize bu cezadan muhabbet etmez. Körün gözünden iki damla yaş kafirdir. Çok da bu da bir cümle cümle her cümle içindeki küçük küçük cümlecikler var. Hepsi kocaman bir fikir aslında. Bakın Cenab-ı Hak azin itirafını kabul eder bu. Ayrı bir cümleci. <gülüyor> ve azini muhabbet etmez. Bu da ayrı bir cümle. Bir de körün Gözünden iki damla yaş taklidir. Allah'ı ufak. Şimdi... ...işe olmazsa ama... Bakıyorum eskiden, arkadaşlar beraber çalışıyorduk, namaz vakti de geldim çocuklarım. Bak öyle git, Allah'ı kandırmaya gidiyorum. <gülüyor> Sakın de, <gülüyor> neredeyse Allah'ı kandırmaya gidiyorum. <gülüyor> Dua edeceğiz, tabii namaz kılacağız ama tabii ki... Bizim o andaki namaz bir şey benzer, gidip acele, vakit geçirme mutluluklarıyla kurmuyorsun, dört başı mamur değil. Ama bir gözün, körün yaşında iki damla, gözün, körün gözünde iki damla yaş karpı, yani seni orada o bayar acele kırdığın namaz karpıdır sana, iş istemem, nasıl kullanacaksın? Yani Allah hiç kimseye gücünü yeteceğine başkasını yürütemezsin. Zaten bütün ayet de budur. Nasıl ı mucibince her nefis takat ve tahmini i mükelleftir. İnsan neye gücü yetiyorsa, o 20 küre taşıcak bir sırtına Kilo, yüz, külü o, o, o insan o yükün altında ezilir. Bir kimseye de haddinden fazla yap söylersen, bilgi verirsen o da o bilginin altında ezilir, gider. Mesela ayakta durmaktan aciz bir hasta yahut malul, yani sakat, oturduğu yerde ona, ona da tahakat yetmezse, yattığı yerde namazını eda ed, edebilir. Keza, bir nimete karşı bir şükür vaciptir. Vacibin mi? Olması lazım gerek. Varza yakın. Varza yakın. Değil mi? O da Allah'ın, vacip de Allah'ın yeri için. Vacib bir vücut nedir? Olması gereken. Olması mecbur. Allah'ın olması lazımdır. Şu dünya. Allah olması olur Bu dünyanın olması için Allah olması lazım. var ol. İnsan nail olduğu bir nimet üzerine elhamdülillah dese onun demesi de bir nimet olduğu için yeni bir şükür icap eder. Elhamdülillah Dedim mi? O da bir şükür. Onun da yeniden şükür Allah benim elhamdülillah dememe müsaade etti. O bizim namazdan sonra etti. Biz secden edelim. Hem görüşmek, hem de e, onun namazı kıldığımız için Allah'a şükür sözleşir. Kılabildiğimiz için şükür sözleşir. Birazsa bir kimse mikteti ömründe bir kere elhamdülillah demenin şükredini yaşadığı müddet de edemez. Tabi. Onun için şükürden acdını itiraf etmek en büyük şükür yerine geçer. Yarabbi ben sana ne kadar şükür etsem artık. İşte Allah'a karşı gösteriyorsun. İşte görmeyen bir kimsenin yarabbi nimeti rüquyetten mahrumum, yani görme nimetinde mahrumum diyor, gözleri görme Belki zahiri temizliğe riayet edemiyorum, kusuruma, aczime bağışlayan diye, gözünle iki damla yaş akması kâfidir, o deryanın çoşturması yeter. Ben de ey Hüseyin Hüsabettin Çeribi, senin meti ve senan için aczimi it itiraf ediyorum yirmi iki sene, oradan yani sene, gore değil bu. Her gittiği yere ona gibi takip etmesi, her gittiği yerde onu ardından çıkan, çıkan her yazması, kesinlikle hiç kirebilir. Evet. Temmiki vekil ona. Evet. Kuş Kuşlara, balıklara varıncaya kadar her mahluk bilir ki, ben kapalı bir surette, onlara namı hoş olan, Mesela meth Bu kapalı methim, onun için yaptım ki hasetkar, yani kimde ona, onun durumu, onu onu kıskananlar olanları, ahı ona dokunmasın. Onun haline karşı hasutlar diş bilemesin. Hasut, hasetkar has, has, demektir. Zaten hasut olan, onun hayalini nasıl uyur, bir tuti fare deliğinde nasıl uyur proje o papa efendi okur papa hatta ona net tuti ne tutut der hatta tutut otomda ek insanlar var gibi tutut tuti aslında tuti hatta tutut demiş ki bir işte rahat çek Güzel bitiyor aslında çocuklar. O, Hasut'un muhayelesinde, düşüncesindeki, bu hayal, çelebinin hayali değil, Hasut'un hilekârlığıdır. O gördüğü, hilal değil, ağırmış, bir kırıdır. Hazreti Mevla'nın bu mıstra ile Enes bin Malik biladi yani anın bir kıssasına işaret ediyor. Malum ya, Hazreti Enes Medyenidir. Yani şeyde şeyden de şöyle karşılanır. Nasıl? Evet. Hazreti Peygamber karşılaki kimdi? Ensar Medyenidir. Enser. Enser. Enser. Hesed-i Hiç, Nebevi'ye bu kulu yani Hazreti Peygamberi'nin göçü bulduğunda Mekhedi Medeni'nin göçü 10 yaşlarında bulunuyordu. Validesi onu huzuru saadete getirdi yani Peygamber Efendimiz'in yana getirdi. Ya Resulullah oğlum sizin kizmetinizde bulunsun dedi. Enes on sene Resulullah'ın hizmetiyle müşerref olmuyor. Ona üniversiteyi belirtiyor. Sonra Basri'ye gitti.